39. kaset. Eûzu billâhi mineş şeytânir recîm. Bismillahirrahmanirrahim. Fe mâ kâne cevâbe kavmihî illa enqalu illa enqalu akhrijoo al min qaryatikum Lut kavminin peygamberlerine cevabı sadece, Lut'un ailesini memleketinizden çıkarın. Onlar çok fazla temiz kalmak isteyen insanlarmış demek oldu. <gülüyor> Biz onu ve ailesini kurtardık. Ancak karısının geride kalıp azaba uğrayanlardan olmasını takdir ettik. Biz onların üzerine bir taş yağmuru yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötü oldu ül alhamdulillah ve selamun ala ibadihılladı nasıtfah Allahu khair amma yurrukun ey Muhammed deki Allah'a hamdolsun selam onun seçtiği kullarına Allah mı daha hayırlıdır yoksa onların ortak koştukları şeyler mi Emmen halakass semawati vel ard ve enzel lekum min es فَاَنْبَتْنَا بِهِ حَدَاءِ قَذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْتُمْ بِتُو شَجَرَهَا اَا اِلَاهُمْ مِعَ اللّٰهِ بَلْ Onlar mı daha hayırlı? ''Yoksa gökleri ve yeri yaratan ve gökten size bir su indiren Allah mı? Biz o su ile göz alıcı güzel bahçeler yetiştirdik. Siz onun ağaçlarını bile bitiremezdiniz. Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Hayır, onlar haktan sapan bir kavimdir.'' أَممَنْ جَعَلَ الْ الأرلَّ وَجَعَلَ خِلَ لََا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاس وَجَعَلَ لَهَا رَواسَ وَجَعَلَ بَينَبِحْرَيين حاجِزَ أَلَهُمْ مَعَ اللهَّ onlar mı daha hayırlı, yoksa yeryüzünü durulacak bir yer yapan, aralarında ırmaklar meydana getiren, orada sabit dağlar yaratan ve iki denizin arasına bir engel koyan Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu gerçeği bilmiyorlar. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّؤَ وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضُ اَا اِلَاهُمْ مَعَ اللّٰهِ قَلِيلًا Onlar mı daha hayırlı yoksa kendisine dua ettiği zaman... Darda kalanın duasını kabul edip başındaki kötülüğü kaldıran ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan Allah mı? Ammi yehdi kum fi yulumat el ber ve ve mi yursilu riya habushra baina yaday rahmeti a ila hum Allah. Taala Allah'u Onlar mı daha hayırlı, yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size doğru yolu bulduran, rahmetinin önünden rüzgarları müjdeci olarak gönderen Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Allah, onların ortak koştukları şeylerden çok gücedir. مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يعيده ومن مِنَ onlar mı daha hayırlı, yoksa halkı önce yaratan, sonra ölenleri tekrar diriltecek olan, gökten ve yerden size rızık veren Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Ey Muhammed, de ki, eğer doğru söylüyorsanız, kesin delilinizi getirin. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يبعثون. Ki, göklerde ve yerde Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman yeniden dirileceklerini de anlayamazlar. بَلِدَّارَكَ بل عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْهُمْ فِي شَكِّمْ مِنْهَا بَلْهُمْ مِنْهَا عَمُونَ Hayır. Onların ahiret hakkındaki bilgileri ardarda arda gelip bir araya toplandı. Fakat onlar hala ahiretten şüphe etmektedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler. وَقَالَ الذيذينَ كَفَرُون أَذَ كُ تُرَبَو وَأَبَُنَ أَئِنَ لَ ev <gülüyor> İnkar edenler dediler ki gerçekten biz ve babalarımız toprak olduğumuz zaman mı dirilip çıkartılacağız. Andolsun ki, bu tehdit bize de, daha önce babalarımıza da yapılmıştır. Bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ Ey Muhammed! De ki, yeryüzünde dolaşın da, sonunun nasıl olduğuna bir bakın ve la tehpzan عليهم ve la tekum fi ضيق مما يمكرون. Ey Muhammed, onların yüzünden üzülme, kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Onlar eğer doğru söyleyen kimseler iseniz bu azap vadi ne zaman derler? Ulâ sa De ki: Acele olarak gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı herhalde başınıza gelecektir. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوا فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ Şüphesiz ki senin Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ Şüphesiz ki senin Rabbin, onların kalplerinin gizlediği şeyleri de açığa vurduklarını da elbette bilir. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ <مُبين> Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitap olan levh-i mahfuzda olmasın. <gülüyor> Şüphesiz ki bu Kur'an İsrailoğullarına hakkında ihtilaf ettikleri şeylerin pek çoğunu anlatıyor. وَإِنَّهُ لَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ O Kur'an, mutlaka mü'minler için bir hidayet rehberi ve bir rahmettir. İn رَبَّكَ يَقَضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ Şüphesiz ki Rabbin, onlar arasında hükmünü verecektir. O çok güçlüdür ve her şeyi bilir. <gülüyor> Öyleyse Allah'a güven. Gerçekten sen apaçık bir hak üzerindesin inneke la tusmi'u'l mevta ve la tusmi'u's summe du'aa iza sen ölülere duyuramazsın Arkalarını dönüp kaçarlarken sağırlara da çağrıyı işittiremezsin ve <Sessizlik> ünte Sen körleri sapıklıklarından uzaklaştırıp doğru yola getirecek de değilsin. Sen ancak bizim ayetlerimize iman edenlere eşittirebilirsin. Çünkü onlar Hakka gönül vermiş Müslümanlardır. Wa izaa waqa'a al-qawlu aleihim akhrajna lahum dabatan min al-ardi tukallimuhum tukallimuhum enna naskanu bi ayatina la yuqinun o sözü edilen kıyamet felaketi başlarına geldiği zaman, biz onlar için yerden bir hayvan çıkarırız. O hayvan, insanların ayetlerimize kesin bir şekilde inanmadıklarını kendilerine söyler. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجَمْ مِنْ مَنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُونَ Biz o gün her ümmetten ayetlerimizi yalan sayanları bir grup halinde toplayacağız. Onlar bir arada tutulup hesap yerine sevk edileceklerdir. حَدْ تَا اِذَا جَاءُوا قَالَ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا اَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Onlar hesap yerine geldikleri zaman Allah, siz benim ayetlerimi ilmen kavramadığınız halde yalanladınız mı? Yoksa ne yapıyordunuz? diyecektir. Vaqa'al Haksızlık yapmaları sebebiyle söze edilen azap başlarına gelecektir. Artık onlar konuşamazlar. E lem yarau enna ja'alna'l leyla fihi wan Min <gülüyor> nefidelikleeettililliominminun Onlar görmüyorlar mı ki biz içerisinde istirahat etsinler diye geceyi yarattık. Gündüzü de çalışmaları için aydınlık yaptık. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır. Ve yevme yunfahu fi's-sûri fefaza men fi's-semâvâti ve men fi'l-ardı illâ men Allah. Ve kullun etûhu dâhirîn. Sura üfrüldüğü gün Allah'ın dilediği kimseler hariç göklerde ve yerde bulunanlar hep korku içinde kalırlar. Hepsi de boyunlarını bükerek O'na gelirler. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ سُنْعَ اللّٰهِ الَّذ۪ي اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ İnnehu khabirun bima taf'alun Sen dağları görür de onları hareketsiz zannedersin. Oysa onlar bulutun geçmesi gibi geçip giderler. Bu her şeyi sağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki o sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Her kim iyi amelle gelirse ondan kendisine bir hayır vardır. Onlar o günün korkusundan emindirler. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتُوا جُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْتُ إِلَّا مَا تَعْمَلُونَ Her kim de kötü amelle gelirse, hemen yüzleri üzerine ateşe atılırlar. Onlara, ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وله كل شيء وامرْت ان اكون من المسلمين وَاَنْ اَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنْ اِحْتَدَى فَاِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَا Ey Muhammed! deki, Bana ancak her şeyin sahibi olan ve bu beldeyi mukaddes kılan Allah'a kulluk yapmam emredildi. Bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam da emredildi. Artık kim doğru yola girerse, kendisi için girmiş olur. Kim de saparsa, ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Yine sendeki Allah'a hamdolsun. Yakında size ayetlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 88 ayettir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 Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lâm Mîm. Tilka âyâtul kitâbil mubîn. Tâ Mîm. Bunlar Açık kitabın ayetleridir. Nedlû aleyke min nebâi Mûsâ bil İman eden bir kavme faydalı olmak için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız. ان الفراعنه على في الارض وجعل اهلها شيئا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم يذبح ابناءهم ويستحيي نسائهم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 وَنُرِيدُ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونجعلهم Biz de istiyorduk ki, o ülkede zayıf düşürülenlere ikramda bulunalım, onları önderler yapalım ve Fir'aun kavminin malına onları mirasçı kılalım.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 La tqtuluhu la Firavunun karısı, bu benim ve senin için göz aydınlı olacak bir çocuktur. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz. Dedi.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 ve ona öğüt verip eğitecek bir aile bulup göstereyim mi dedi Faradadanahu ila ummihi kay taqarra aynuha wa la tahzana wa li ta'lama anna wa'dallahi haqqan wa li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 ولم ما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين Musa rüştüne erip olgunlaşınca biz ona peygamberlik ve ilim verdik İşte biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız وَودَخَللَ الْمدينينَةَ عَ حين غَفْلَةٍ مِن أَهلِهَا فَجدَ فِيهَا رَجُ لَْن يَقتَتِ لا فَجدَدَ فِيهَا رَجُ لَن يَقتَتِ لا نهَاذَ مِ شعَتِهِ وَهذاَا مِنْ, وهذا من عَدُِهِ Fistwa'thuh al-ladhi min shi'atih, alal-ladhi min adouhi, fawkazeh Musa, fquda'alihi. "Kaldı. "Kaldı. "Kaldı. "Kaldı. "Kaldı. "Kaldı. "Kaldı. "Kaldı.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 قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَه۪يرًا لِلْمُجَرِم۪ينَ Musa, ey Rabbim, bana verdiğin nimet hakkı için artık suçlulara yardımcı olmayacağım, dedi as be hafilmedineihho iffe yetertta bu fe idelte o Sonhu bil emsiyeste surihhu Hallehu Muse İ Musa şehirde korku içinde sabahladı Etrafı gözetliyordu.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 Qala ya Musa, aturidu anta qatulani kemaa qataltanafsan bil amsi in turidu illa anta kuna jabbaran e turidu illa an takuna jabaran fil ard wa ma turidu an min al muslihin Musa her ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak istediğince yardım isteyen Musa'nın kendisini tutacağını zannederek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 İfey yeterakabu qala rabbina ecini minel kavmit zalimin Musa da etrafı gözetleyerek korka korka oradan çıktı. Ey Rabbim beni bu zalim kavimden kurtar dedi. Ve lamma tawajjahati l-qā'imadiyāni qāla 'asā rabbī an yahdiyanī sawā'as-sabīl Musa Midyan tarafına yönelince "Umarım ki Rabbim bana doğru yolu gösterir" dedi. وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمَدِيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ مُرَأَتَيْنِ تَذُودَانَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ اُمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ Medyen suyuna geldiğinde, orada davarlarını sulayan bir insan topluluğu buldu. Onların gerisinde de,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 Fes qalehuma thumme tawalla ila dilli feqale rabbi inni lima anzelt eliye min khayrin faqir <gülüyor> Musa onların davarlarını sulayı verdi. Sonra da gölgeye çekilip ey Rabbim ben gerçekten bana indirecen her bir hayra muhtaçım dedi. Feja'a tu ihdahuma ma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 Başından geçenleri anlatınca o korkma, o zalim kavimden kurtuldun dedi. O alat ihda hu ma ya abt ista'jir hu inn khayr Kızlardan biri, ey babacım, onu ücretle çoban tut. Çünkü o ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir bir adamdır dedi. قَالَ اِنِّي اُرِيدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَبْنَ تَيَّهَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتمَمْتَ فَمِنْ عندك وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عليك سَتَجِدُنِي إِشَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا قال لاهلهم كثو انني انست نار لعل اتيكم منها بخبر او جذوه او جذوه من النار لعلكم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 Ata ha nudiye mi şatı elvadi elaymanı fil buğa'tı mübarek'te mi nşşjartı? Ey Musa, ey Musa, inni, ana Allahu Rabb ala'min. Musa ateşin yanına gelince.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 Usluk yedek fi jaybik tekhرج bayضاء min guayr su'in Wadlum ilayka jenahaka min arrahbi fadhanika burhanan Fadhanika burhanan min rabbika ila fir'aun wa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 وَإِلَىٰ رَبِّي إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَن يصدقني. فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَن يُصَدِّقَنِ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 Ve seni kardeşinle güçlendireceğiz ve size bir sultanlık vereceğiz ki, ayetlerimizle size gelenler ve sizinle birlikte gelenler galip Allah seni kardeşinle destekleyip kuvvetlendireceğiz. Size öyle bir güç vereceğiz ki,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 وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ Musa dedi ki, Rabbim kendi tarafından kimin hidayet getirdiğini ve dünya yurdunun sonucunun kime ait olacağını daha iyi bilir. وَقَالَ فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوكد لي آها من على الطين فجعل لي صرحا.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 Yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve kendilerinin bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Bak zalimlerin sonu nasıl oldu. وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَدْعُونَ اِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ Biz onlara ateşe davet eden önderler yaptık. Kıyamet günü onlara asla yardım edilmez. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ Bu dünyada biz onları lanete uğrattık. Onlar kıyamet günü de iğrenç kimselerden olacaklardır. Vallad aynamusel kitabı, bğd ma ahlakna al Qurun ala bcair al insan, bcair al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 ولكن ما أنشأ فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينه تتلوا عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين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 لِتُنْذِرَ قَوْمَا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذ۪يرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Yine sen, Musa'ya seslendiğimiz zaman, Tur yanında değildin. Fakat senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için, Rabb'in tarafından bir rahmet olarak biz bunları sana vahh ediyoruz belki düşünüp öğüt alırlar. Velaulâ en tusibahum musibetun bimâ qaddamat eydîhim fe yekûlû rabbena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 ayetlerine tabi olup iman edenlerden olsaydık diyecek olmasalardı seni göndermezdik. Felem ma ca'ahumul hakku min 'indina qalulu leula utiya mithle Musa e welem yekfuru bima utiya Musa min qablu qalu sihran tadhaharu bikullin onlara tarafımızdan gerçek geldiği zamanda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 فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يهدي القوم الظالمين.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 Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدَ وَصَّلْنَا olsun ki biz düşünüp öğüt alsınlar diye vahyi onlara ardarda arda ulaştırdık. Alâzzîn âteyna humûl Kitâb min qâbelhihum bhiyûmîn. Vâidây yutla âleyhim, qalû aminnabhi. Înnehu al-haqûm al-Rabbîn.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 اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا عَامِنًا يُجَبَىٰ اِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Onlar eğer biz seninle beraber doğru yola uyarsak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 وَمَا عِندَ خَيْرٌ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Size verilen şeyler dünya hayatının geçim vasıtası ve zinetidir. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Siz hala akıllanmayacak mısınız? E fe men wa'adna-hu 'ahdan hasanan fa huwa laqeehi kaman matana kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz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 Onlara seslenecek ve benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeyler nerede diyecektir. O الَّذ۪ينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَا اُلَا اِلَّذ۪ينَ اَغْوَيْنَا اَغْوَيْنَاهُمْ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 Ama çağırdıkları kendilerine cevap vermezler. Azabı karşılarında görürler. Ne olurdu dünyadayken doğru yola girselerdi. Ve o gün Allah onlara seslenip size gönderilen peygamberlere ne cevap verdiniz diye soracaktır. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا Artık onlara bütün haberler kapanmıştır. Onlar birbirlerine de soramazlar. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَاءً يَكُونَ Fakat tövbe eden ve inanıp salih amel işleyen kimsenin kurtuluşu erenlerden olacağı umulur.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 ona döndürüleceksiniz. Ül Areytum, in Jâl Allahu alaykum, Laila Sermeden ila Yomu'l Qiyamet. Men İlahun, Vayrullahi, Atekum, Bilgiyâ. In Afla, Tasmâgûn. Ey Muhammed, deki, ne dersiniz?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 "Qul a raiyum in j'al Allahu alaykumunna rasar mada ila yom al qiyameti man ilahun wa iru Allah yatikum bileil man ilahun wa iru Allah yatikum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 Umulur ki şükredersiniz. Ve fe eyne şurakâ'i'llezîne kuntum Kıyamet günü Allah onlara seslenecek ve benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeyler nerede diyecektir. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتِي شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا اَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Biz o gün...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 inn karuna kana min qaumi musa fabaghu عليهم wa ataynahu min alkunuz ma inna وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إن مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي القوة إذ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ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 أَوَلَٰإِنَّمَا أُوتِيتَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أن اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِمَّنْ قَبْلَهُ مِنَ, القرون من أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جمعا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ المجرمون.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 فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا قَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِيَ قَارُونُ اِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ Karun bir gün ziyneti ve ihtişamı içerisinde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 O kendisini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi. Ve acbha ladinetmanu mekanuh bil amsi yqulun ve ik anallah ybesutrizq almi ysha'u min ıbadehi ve yqdir.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 Demek ki inkar edenler kurtuluşa eremezler demeye başladılar. Tilkadarül la yuridun fil Biz bu ahiret yurdunu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu istemeyen kimselere veririz. Güzel sonuç kötülükten sakınanlara aittir. Men ca'a bil haseneti felehu khayrun minha ve men ca'a bis-seyyati fe la yujza' allazina amilus illa ma kanu ya'malun Kim bir iyilik getirirse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 وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللّٰهِ بَعْدَئِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَدْعُوا إِلَى رَبِّكَ وَدْعُوا إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabbine davet et, sakın müşriklerden olma.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 حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ Elif, İnsanlar sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını ve kendilerinin imtihandan geçirilmeyeceklerini mi sandılar? ve laqad fattanalladheena min qablihim falyalimennallahu andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirdik allah mutlaka doğru söyleyenleri de bilir yalan söyleyenleri de bilir اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Yoksa kötülükleri işleyenler, bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar? Onlar ne kötü hüküm veriyorlar?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 وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ İman edip salih amel işleyenlerin günahlarını örteriz. Onları yaptıklarının daha güzeliyle mükafatlandırırız. وَال الصنإِ سََ بِ insana,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 İman edip salih amel işleyenlere gelince, onları mutlaka iyi kimseler arasına koyarız. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ فَإِذَا اُوذِيَ فِاللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةً نَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَتَنَا النَّاسَ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بأعلم بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ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 وَقَالَ kafirlerin kafirlerine, iman edenlerin iman edenlerine, yolumuzu takip edeceklerini ve bizim günahlarını üstlenenlerin günahlarını üstlenenlerin günahlarını üstlenenlerin günahlarını üstlenenlerin günahlarını üstlenenlerin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 Ve lacad ersalna nuha ila kavmihi falbith fihim alf senetin illa khamsin aaman fa akhadahum al tufanu wa Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik ve 950 yıl onların arasında kaldı Nihayet onlar zulümlerini sürdürürlerken Tufan kendilerini yakalayıverdi. Fa enjaynahu ve lil-alamin. Biz Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu alemlere bir ibret kıldık.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 Habet oğund Allah'ın rızı ve abdülüğü ve şkuru ona, eline tırjegon. Eğer kâzib, o kadar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 Ulsiru fil ardi fanzuru kayfa bada al khalq thumma Allah yunshi'un nasha'atal akhirah inna ala kulli shay'in qadir ey Muhammed deki yeryüzünde dolaşın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 Dilediğine azap eder, dilediğine merhamet eder. Siz sadece ona çevrileceksiniz. Ume en tu bi mu'cizina fil ard ve la fi's sema ve ma lekum min min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 ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ İbrahim onlara Allah'ı bırakıp dünya hayatında putları aranızda bir sevgi vesilesi edindiniz.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 A in kumla teatun erjâl ve tequtâun sâbîl ve teatun fi nâdiy kumul munkar. Fma kana jawab qumhi illa in. Siz hala erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapıp duracak mısınız? Kaminin Lut'a cevabı sadece eğer doğru söyleyenlerden sen bize Allah'ın azabını getir demek oldu. Lut, ey Rabbim, bozguncu kavme karşı bana yardım et dedi. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبَرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ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 وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيْنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Ant olsun ki biz aklını kullanacak bir kavim için ondan apaçık bir ibret bıraktık.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 Onlar Şuayb'ı yalancı saydılar. Sonra şiddetli bir sarsıntı onları yakalayıverdi ve yurtlarında diz üstü çöküp kaldılar. وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ وَكَانُوا مُسْتَبَصِر۪ينَ Ad ve Semut kavimlerini de helak ettik. Bu,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 Fakullen axtı nabizam bhi, fminhum man arsallı alahi paçib ve minhum man axtatı sıyha, ve minhum man axtatı sıyhat ve minhum man xasatı nabih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 İnna Allah ya'lemu ma yed'un min dunihi min şey'in ve huvel azizul hakim Allah onların kendisini bırakıp da taptıkları şeylerin hepsini bilir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا <الْعَالِمُون> İşte biz bu misalleri insanlar için getiriyoruz. Ama onlara ancak bilenler akıl erdirebilir. خَلَقَ اللّٰهُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Şüphesiz ki bunda iman edenler için bir ibret vardır. Utlu ma aühiye eliik min el Kitab ve aqin el Salat. Inn el Salat tenha an el Fapşa